Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, İstanbul Politikalar Merkezinin yeni hazırladığı Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası sektörel fayda maliyet analizi isimli raporu Türkiye'nin son güncel verilerine dayanan 2020 ve 2030 yılları arasındaki yatırım ihtiyacını hesapladı. COP27'de tanıtılan rapora göre enerji ulaşım, binalar, sanayi ve diğer üretici sektörlerde bu dönemde 101 milyar dolar yatırım maliyetiyle Türkiye 2050'de net sıfır emisyona ulaşabilecek. Tüm sektörlerde yapılması gereken yatırımlar 171 milyar dolar olarak hesaplanırken Aynı yatırımlar özellikle fosil yakıt tüketiminin düşmesi sonucunda 70 milyar dolar kazanç getireceği için yatırım ihtiyacı 101 milyar dolara karşılık. 10 yıllık dönüşüm maliyeti Türkiye'nin milli gelirinin yaklaşık %1'ine denk geliyor. Yatırımlarla fosil yakıt tüketiminin düşmesi sonucu sağlık maliyetlerinin de 42.1 milyar dolar azalacağı hesaplanıyor. Bunun yanı sıra stranded asset denilen ölü yatırımlar nedeniyle yaklaşık 10 milyar dolar daha tasarruf edilebilecek. Bu dönüşüm sayesinde 1 milyar 350 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçiliyor. Ve Türkiye'nin karbon emisyonları 2030'da 2018 seviyesinin %32 altına düşüyor. İklim kriziyle mücadele için gerekli dönüşümde en önemli sektör olarak öne çıkan Elektrik sektöründe 2030'a kadar 36,5 milyar dolar yatırım ihtiyacı var. Kömür ve doğal gaz tüketiminin azalması sayesinde de bu rakam 29 milyar dolara iniyor. Ulaşım sektöründe gerekli yatırım petrol tüketiminin azalmasıyla 12,5 milyar dolardan 2 milyar dolara düşüyor. En büyük maliyet kalemi ise kentsel dönüşümün de dahil olduğu binalarda. Rapora göre bu yatırımlarla Türkiye'de 28 gigawatt ek güneş enerjisi, 23 gigawatt ilave rüzgar enerjisi kapasitesi devreye giriyor. Ayrıca bu yatırımlar 2020-2023 döneminde devreye alınan 1,32 gigawattlık santral dışı sisteme yani kömürlü termik santrallerin devreye alınmaması ve mevcut kömürlü santrallerin 2035'e kadar devreden çıkarılmasını sağlıyor. Deniz üstü rüzgar santrallerinin ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojilerinin 2026'dan itibaren sisteme entegre edilmeye başlanmasıyla yaklaşık 5,7 depolama gigawatt'lık alan sağlanıyor. Bunlar devreye alınıyor ve uluslararası interkonneksiyon hat kapasitesinde de 3,35 gigawatt artış sağlanabiliyor. Yani hükümet ne güne hala duruyor ve kömürden vazgeçmiyor. Anlaşıldığı şey değil. Muhalefet politikalarında niye bunu öncelikli gündem olarak görmüyor? Yani sadece 101 milyar dolar, sadece milli gelirin %1'ini kullanıyorsun ve bütün ülkeyi yenilenebilir enerjiye dönüştürüyorsun ve de bir gelecek sağlıyorsun, istihdam sağlıyorsun, ekonomiyi büyütüyorsun, kazan kazan kazan. Öte yandan Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Endonezya Bali'de düzenlenen 17. G20 zirvesindeki liderler küresel ısınmadaki artışı 1.5 derece ile sınırlama çabalarını sürdürme konusunda anlaştılar. COP27 iklim müzakerelerinin potansiyel bir destek olarak da kömür kullanımını aşamalı olarak azaltma çabalarını hızlandırmaları gerektiğini de kabul ettiler. İşte bizim de bu. Doğrultuda hareket etmemiz gerekiyor. Toplantının ardından yayınlanan bildiride sıcaklık artışı 1,5 santigratla sınırlandırma çabalarını sürdürmeye kararlıyız. Bu tüm ülkelerin anlamlı ve etkili eylemlerini ve taahhüdünü gerektirecek gibi bir sürü laflar etmişler. Bir yandan da G20 zirvesini yakından izliyorlar. Oradan bakalım nasıl mesaj gelecek diye. Artık izlemeyi bırakıp harekete geçme vakti çoktan geldi de geçiyor. Nitekim Türkiye'de barajlar alarm veriyor. İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan Kazandere ve Pabuçdere ile ıstrancalar barajlarındaki doluluk oranları %25'in altına düştü. İstanbul'un su ihtiyacının sağlandığı 10 barajın genel doluluk oranı %36,87 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ resmi internet sitesinden verilen bilgilere göre Kırklareli'nin vize ilçesi sınırlar içinde bulunan ve Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan kazandere, pabuçdere ve ıstrancalarda Eylül ayında %50 civarında olan doluluk oranı %25'in altına düştü. İklim değişikliği her alanda bizi vurmaya devam ediyor. Ama gerekli yatırımları yapsak belki bunun önüne geçeceğiz. Üstelik de sağlık giderlerinde de ciddi bir azalma olacak. Bakın e, araştırma sonuçlarına 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü'nde Temiz Hava Hakkı Platformu ve Yaşama Dair Vakfı bir araştırma gerçekleştirmiş Türkiye'de hava kirliliği algısı. Bunun sonuçlarına göre Türkiye'de çocuğu olan insanların %87,4'ü kirli hava nedeniyle çocuklarının hasta olacağı kaygısını duyuyor. Türkiye genelinde 1500 kişiyle gerçekleştirilmiş, yüz yüze yapılmış anketler. Ve ortaya çıkan bulgular toplumun hava kirliliğini en önemli çevre sorunlarından biri olarak nitelendirdiğine gösteriyor. Dolayısıyla fosil yakıtları artık yakmayı bırakmamız gerekiyor. Hava kirliliğin nedenleri ve sonuçları konusunda da toplumsal farkındalık yüksek. %60,4'ü son 10 yılda hava kirliliğinin arttığını düşünüyor. Hava kirliliğini en çok hisseden bölgeler Doğu Marmara Batı Karadeniz. Ailelerin %87,4'ü çocuklarının hava kirliliği yüzünden sağlık sorunları yaşadığından kaygılı. Hastalığa yakalanan her 3 kişiden birinin ise hayatını kaybettiği beyan edilmiş. Toplumun %73,8'i hava kirliliğinin sonucu olarak ölüm olabileceğinin farkında ve herkes hava kirliliğinden şikayetçi iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen kalın.